Bakara Suresi'nin 286. ayetinde geçen en te mevlana kelimesiyle bugün Celalettin Rumî için kullanılan mevlana sözü arasındaki alakayı, ilgiyi yorumlar mısınız? Şimdi İnsanlar bu, için bu bu yok. Mevla doğru mu? mevla kelimesi dost demektir. Mevlana demek yani insanı küfre falan götürmez. Mevlana bizim dostumuz anlamına gelir. Araplar bunu çok kullanırlar. Yani burada bir bu kelime de bir anormallik yok. Şeyde yani mesela mevla kelimesi birçok ayette geçiyor. Bak mesela şeyde 41. Duhan suresinin yani 44. Duhan suresinin 41. ayetini açarsanız 498. sayfa. Diyor ki: Yevme la yugni mevlen an mevlen şey'a." O gün hiçbir dost, hiçbir dostun hiçbir ihtiyacını karşılayamayacaktır. Yani burada dost. Mevlana da bizim dostumuz. Yani tabi Allah'ı veli edinmek, Allah'ı mevla edinmek tabi çok güzel bir şeydir ama bu kelimenin mesela Allah bizim velimizdir peki veli kelimesini bugün insanlar için kullanmıyorum evet mevra da kullanılabilir yani burada bir şey yok sen bir şey mi diyeceksin bu maide 55'te o veli kelimesi inna ma'veli yukumullahu varasuluğu ve ladin aminul ladin yukimuna salla bir açık açıklama, ayette, açıklamasını yapalım. Hani Araf suresinin başında Allah'tan başka veli edinmeyin diye ayet var. Hı hı. Halbuki bu Maide suresinin 55. ayetinde sizin veliniz Allah'tır, onun Resulüdür ve namazını kılan, zekatını veren müminlerdir sizin veliniz. Oraya orada, orada oraya ha. başka kelimesi, başka anlamı verdiğin zaman iş karışıyor. Evet. Halbuki dun anlamını verirsen problem yok. Hı. Yani Allah'la kendi aranıza bir veli sokuşturmayın diyor. Mesele o. Allah'tan önce sizden yukarıda işte birinci derste okuduğumuz gavslar, kutuplar, kutbu azamlar ve evtatlar, meftatlar işte zaten Mevlana da kendisini öyle kabul eden bir kişidir. Ha yani Mevlana kelimesi ayrı o, o ismi alan kişinin kendini konumlandırdığı durum başka bir şey. Yani o kelimeyi kullanmak bir şey değil ama Allah Teala ne diyor? Bak baştan neyi yasaklamıştı o hayati? Ne şeyde 50. ayet mi? 55. Ne diyor? Ne diyor 55. İnne mab'eliyi ve resuluhu vel Yok yok yasakladığı ayet. 50. ayetti kayı. 50. geçti yani. Onun ilisi da 50 ve 51, 52 doğadır. Lâ tetekuzü'l-yahûde ve'n-nasâra evliyâ. Ha, bolduk mevliyâ obatta. Tamam. O başka. Tabi yani şeyde Araf suresinde böyle Allahla sizin aranıza veliler sokuşturmayın diyor. Allahla araya soktuğunuz zaman çok ayet kelime de var. Araya bir şey sokuşturdun mu? Odur şeydir çünkü Allah ikinci bir sıraya atmış oluyorsunuz o birinci sıraya geliyor. Birinci de o şey yapanların o hurafecilerin tamamı kendilerini Allahla kulların arasına sokuşturur. Mesela Mahmud Efendi bana şunu söylemişti görüştüğümüz sırada. İsmini telaffuz ediyorum çünkü şeyde Tarikatıla Bakış Kitabında yazdım bunu ve yani uyansınlar diye söylüyoruz başka bir niyetimiz yok. <gülüyor> Dedi ki sen ne dersen de. O sen ne dersen deri de İyakene abdu ve İyakene stayn ayetini okuduğum zaman söyledi sanki o ayeti ben indirmişim haşa. Allah'ın ayetini okuyorum sen ne dersen de diyor. Biz inanıyoruz ki, Allah'la biz, bizim aramızda Evliya-i İz ve Meşayi-i Kiram Hazeratı vardır. Bak Allah'la bizim aramızda Evliya-i büyük veliler ve değerli şeyhler vardır. Biz onlardan istihane bulunur, istimdad ederiz. İstihane, İyyâke Neste'în var ya ayette, Ya Rabbi, yalnız senden istihane bulunur, yok onlar oradan. Ben de dedim, o zaman size bir tavsiyede bulunayım. Namaz kılarken iyya kene ve iyya kene kısmını atlayın, hiç olmazsa sözünüzle davranışınız birbirinize uysun Evet.